E o da bilsin Ali en am suresi 60 ve 68 ayetler Ve huvellezî yatabfa kum bile ilbeyle muma jerah tum bin nhar tum meyba atukum fihi liyukda ejelum sema. Thumma ilehi merjoukum thumma yunbiukum bima kum o geceleyin sizi vefat ettiren, öldüren ve gündüzleyin de elde ettiğiniz, kazandığınız şeyleri bilendir. Sonra sizi onda e, tekrar diriltir, geri gönderir ki bunun sebebi belli bir ecel e, tamamlansın diyedir. Adı konulmuş, zaman belirlenmiş miktar, zaman ölçütü dolsun diyedir sonra sizin dönüşünüz O'nadır, sonra size yaptığınız şeyleri haber verecektir. Devamındaki ayet de konuyla alakalı. Allah Azze ve Celle kullar üzerinde tek tasarruf sahibi olduğunu, öldüren, dirilten, yaşatan, yaratan olduğunu beyan ediyor. Kullar üzerinde tek hakim olan, tek gadir olan, tek gahir olan, tek hakim olan O'dur, onu beyan ediyor. Onların ilk sözü olmak üzere, bunların ilki e, beyan olarak ilk olmak üzere geceleyin vefat ettiren. Burada uyumak vefat ile ifade edilmiş. Nitekim halkımızın arasında bu geçerlidir, uyku ölümün yarısıdır derler. Allah Azze ve Celle'nin bildiği ve bizim bilmediğimiz bir şekilde ruh bedeni terk ediyor mu etmiyor mu? Sanki ayetlerden ediyor gibi bir algı oluşuyor. Ancak can devam ediyor. Vefat gibi değildir cansız kalmıyor. Bununla beraber işlevleri yarıdan daha aşağıya kadar azalıyor. Beden işlevleri bir çoğu duruyor, durma noktasına gidiyor, bir çoğu da azalıyor. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayette uyku şeklindeki yarı ölümden bahsetmekte. Mesela Zümer Suresinde 42. ayette bununla alakalı olmak üzere Allahu yeteveffel enfuse hine mevtiha Velleti lem temut fi menamiha buyurmakta. Yani Allah ölümü anında canları vefat ettirir, ruhu alır ve ölmeyenleri de ölümü gelmeyenlerin de uykusunda ruhunu alır. Bu manada. Feyum sukulleti qadalee hel ve yursulun uchrâ ila azîlî musamma. Sonra ölüm kendilerine vaki olacakları tutar. Onların ruhunu tutar, geri göndermez ve diğerlerinde belli bir vakte kadar tekrar ruhu geri salar. Yani uykuda olanlarınkini ve ölümü gelmeyenlerkini tekrar uyanma vakitinde ruhunu geri salar. Ölümü gelenleri ise ruhunu zaten almıştı, onu bir daha göndermez. Allahu Teala ölüm esnasında veya uyku esnasında ruhu alan, kabzeden olduğunu beyan ediyor. Devamında da gündüzleyin de ne yaptığınız bilendir olur. Geceleyin yaptığınızdan, istirahatinizden, ölümünüzden haberdardır ve bu onun kontrolü nedir, onun bilgisindedir, onun kudretindedir. Gündüzleyin de sizin neler kazandığınız, günah veya sevap olarak, hayır veya şer iş olarak neler kazandığınız, neler elde ettiğinizden haberdardır. Sonra da sizi e, o gecede tekrar diriltir. Ta ki 42. ayette, Zümer 40. ayette belirtildiği gibi ecel dediğimiz Kayn edilen vakit doluncaya kadar, o vakit tamamlanıncaya kadar sizi tekrar diriltir. Yani nasıl asıl ölümden, büyük ölümden sonra diriltecek olan Allah Azze ve Celle ise yarı ölüm dediğimiz uykudan dirilten de, ruha tekrar bedene dönme emrini veren de yine Allah Azze ve Celle'dir. Ve ölümü geldiği için ruhu tutulan veya ölümü gelmediği için tekrar Ruhu bedene iade edilenler de hepsi Allah Azze ve Celle'nin fiilleri sebebiyle, emirli sebebiyle bu şekilde bir durumla muhatap olmaktadır. Bunların neticesinde ise en son hepinizin dönüşü Allah'adır. Yani her biriniz ölümü gelse de ruhu bir iade edilip tekrar hayata devam etse de en sonunda nihayetinde imtihanın bir sırrı olmak üzere vefat edeceksiniz ve hepinizin rucu yeri, dönüş yeri Allah'a olacaktır. Ve bunun neticesinde de Allah size yaptığınız şeyleri haber verecektir. Sen falanca gün şu iş yapmıştın, falanca gün şu sözü söylemiştin, falanca gün şu edepsizliği yapmıştın, falanca gün şu ilmi tahsil etmiştin, falanca gün şu zekatını vermiştin, falanca gün şu cimriliği yapmıştın diye hayır ve şercihetinde ne kadar iyi iş varsa ve kötü iş varsa e, gizlediklerini, rahmetinden olmak üzere gizledikler dışında hepsini kullarına haber verecektir. Ve huvel-gahirü fawqa ibadi. Ve yurselu aleykum hafizaten hatta izaa jaa'a ahadukumul-mautu tavaffatuhu rusuluna bihmla O kullarının üzerinde tek kahredendir. Güç sahibidir, hakimdir ve sizlere bir koruyucu göndermektedir ta ki ölüm sizden birisine geldiği zaman onu rasullerimiz, elçilerimiz vefat ettirir ve onlar bu vefat ettirme esnasında kusurlu davranmazlar, eksik yapmazlar işlerini. Bu ayet de az önceki ayetin devamı niteliğinde demiştik. Kullarının üzerinde fevkinde tek kahirdir, kahredendir. Yani istediğini yaptırandır. Ve hakimdir ayetin içerisinde geçen fevga lafzı, edatı, fevkinde üstünde demek. Bu hem makam mevki olarak, rütbe olarak kullarının üstünde olan, hem de mekan olarak, bulunduğu konum olarak kulların üstünde olan manasına gelir. Allah Azze ve Celle'ye bir mekan izafeti izafesi yakıştırmayanlar, bu ikinci kısmı kabul etmezler. Allah'ın bir mekanı, haşa kella, bir cihet yoktur derler. Bu yanlış bir ifade. Bunu böyle anlamıyoruz biz. Allah kullarının fevkindedir, üstündedir. Allah Azze ve Celle'nin kulların üzerinde ve göğün üzerinde olduğuna dair ayetler ve hadisler oldukça çok mahiyette. Bununla beraber Allah Azze ve Celle makam ve mevki olarak, rütbe olarak da kullarının üstündedir. Hem yaratan o olduğu halde nasıl böyle olmasın? Tabii ki böyledir. Ayetin devamında da ikinci bir mevzudan bahsetmek Allahu Teala. Gene kendi kudretine ve kullar üzerindeki e, tasarrufuna işaret ederek başka bir mevzu. Size bir koruyucu gönderir. Nitekim biliyoruz ki biz meleklere iman bahsinden Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de başka yerlerde de beyan ettiği üzere kullarının koruyucusu olarak birer melek görenmeleridir. Bir ayette mesela Rahat Suresi'nde 11. ayette buna değinmektedir Allah Teala. Orada buyurmakta ki: "Lehu muakibatun min beyni yedeyhi ve min halfihi yahfezunahu min emrillah." Onun için önünden ve arkasından muakıbat takip eden melekler vardır. Onu Allah'ın bir emri olmak üzere muhafaza ederler, kururlar. Bir de şu ayet okuyalım. İnfitar Suresi 10. Ve 12. ayette Yine buna değinmekte ve orada buyurmaktak ve inne aleykum la muhakkak ki sizin için hafızlar koruyucular vardır. Kiramen katibin onlar şerefli yazıcılardır. Kerim yazıcılardır. Ye alemune ma te'alun yaptığınız şeylerde onlar bilirler bilmektedirler. Bu ayetleri bir araya getirip de şerh eden alimler derler ki kiramen katibin dediğimiz kulla beraber sağında solunda duran yazıcı melekler kullan ayrılmazlar. Kul yürüyüp hareket etmeye başladığı zaman da bu sefer bir onun önüne bir arkasında yürümeye başlar. Hem yazıcı hem de koruyucu melek olarak görevlendirilmişlerdir derler. Allah da ayıp doğrusunu bilir. Çok teferruat olarak bize bildirmemiş çünkü. Ama Allah Azze ve Celle beyan etmiş ki ise bu kirame katibin olsun ise ayrı melek olsun. Her kula onu kazadan, beladan, musibetten Allah'ın dilediği oranla koruyacak melekler vardır. Yani sahipsiz değiliz, yalnız değiliz, terk edilmiş değiliz. Bir zaman sonra da bu koruma işi ne zaman bitecek? Ölümle beraber bitecek. O ölümle beraber de ayetin devamında geliyor. Hatta ta ki sizden birine ölüm geldiği zaman elçilerimiz onu vefat ettirir. Yani ölüm meleği ve onun yardımcıları, elçilerimizden kasıt odur. Ölüm meleği bir tanedir. Büyük meleklerden bir İsmi Azrail değildir. Bu İsrailiyettendir. Ölüm meleği diye gelir Kur'an'da ve sünnette. Bir tanedir ve onun yardımcıları vardır. Derler ki tefsirlerde ölüm meleği ruhu çıkma zamanı gelen kulun ruhunu alır ve onun yanında azap ve rahmet melekleri vardır. Eğer o ruhun aldığı kul iyi bir kulsa, onun ruhunu rahmet meleklerine teslim ederler. Yok o canını aldığı kul kötü bir kulsa o ölüm meleği onun ruhunu alır, azap meleklerine teslim eder. Bunun devamı nasıl? Uzunca bir hadis Ahmet bin Hanbel'de ve benzeri hadis kitaplarında rivayet edilmiş bir hadisti. Hatırlatalım kısaca. Ölüm meleği eğer canını alacağı kul iyi bir kulsa en güzel surette, en yakışıklı halde gelir. Ve cennet kokuları bulunur yanlarında. Güzellikle müjdeleyerek ey ruh bedenden çık cennet nimetleriyle müjdeleyerek der. Ve o kulun, o iyi kulun ruhu yumuşakça kolayca çıkar. Sonra o ruhu Allah azze ve celle'nin görevlendirdiği ölüm meleği yanındaki rahmet meleklerine teslim eder. Rahmet melekler onu el üstünde tutarak ve müjdeleyerek göğe çıkartırlar. Birinci kat göğe çıktığı zaman kapı çalınır. Gökmeleği sorar kimdir gelen halancanın ruhu geldi. Öyleyse ona cennet nimetleri ne güzel müjdeler olsunlar kapıyı açarlar. Her bir kat açılır açılır o ruh Allah Azze ve Celle'ye kadar sunulur. Allah Azze ve Celle de onu geri iade edin der. Tekrar vefat eden bedene iade edilir. Sonra diğer işlemler yapıldıktan sonra artık kul kabrini hesaba çekilir. Kötü bir kimseye ait ise bu ruh bu durumda da ölüm meleği en korkunç haliyle gelir. En dişli haliyle gelir. Ve onu azarlayarak, kınayarak ve cehennem ateşiyle azabıyla korkutarak çık bedenden der. O da tırmalayarak, canını yakarak çıkar bedenden. Sonra bu ruhu azap meleklerine teslim eder. Bu ruh Azap meleklere yani teslim edildiği zaman, iyi kimsenin ruhu gibi el üstünde tutulmaz. Bilakis yanlarında kürek gibi bir alet vardır, onunla taşırlar. Aşağılayarak yani, tenezzül etmiyerek, yüzüne bakmayarak. Sonra bunu göğe yükseltirler, gök kapısını çalarlar, kapı çalınır. Melek sorar, gök kapısındaki bekçi melek kim o? Falancanın ruhu. Azap ona, şiddet ona. Cehennem ateşi ona benzeri lafızlarla cehennem ateşiyle onu müjdeler ve sana bugün bu gök kapısı açılmayacak denir ve gök kapısı açılmaz. Oradan ruh tekrar bedene fırlatılır atılır. Taşınmaz, nezaket duyulmaz, hürmet gösterilmez. Fırlatılır atılır tekrar çıktığı bedene ta ki kabne konulacaklar, bedeniyle hareketler işte yıkanır, kefenlenir, kokulanır biliyorsunuz. Cenaze namazı kılınır, kılmaz artık neyse o duruma göre. Ondan sonra kabre konur mu? Sever kabirdeki hayat başlar. Her iki beden her iki ruh için. Beden ve ruh için alıyoruz. Evet, ölüm meleklerinin ruhu alması, bedeninden çıkarması da kişinin iyi veya kötü oluşuna göredir. Allah Azze ve Celle bizleri iyilerin arasına dahil etsin ve iyi amel sahiplerinden yapsın. Ahlakımızı güzelleştirsin. Dinimizi, imanımızı güzelleştirsin. Ayetin devamında da Allah Azze ve Celle bu ruhu alan e meleklerin, elçilerin yani tefrit yapmadıklarını, ifrat yapmadıkları gibi. Çünkü bazı kuratlerde bu e yuferritun değil de yufritun diye okunmuştur. Tefrit de yapmazlar, ifrat da yapmazlar. Yani haddi de aşmazlar, Gevşeklikte göstermezler. Emir neyse olduğu gibi bu emri yerine getirirler. <gülüyor> Buyurmakta Allah Azze ve Celle o ölüm melekleri için ki ölüm meleklerin dışında tüm melekler bu şekildedir. Ee, ne ifrat yaparlar ne tefrit yaparlar hepsi emroldukları işi en layık olduğu şekilde yerine getirirler. Eksiksiz bir şekilde. ثُمَّ رُدُّوا اِلَى hak, مَوْلٰهُمُ الْحَقِّ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحَاسِب۪ينَ Sonra onlar Allah'a reddolunurlar, döndürülürler de ki o Allah onların hak olan, gerçek olan Mevlasıdır, dostudur. İyi bilin ki hüküm o Allah'a aittir ve o hesap görenlerin en hızlısıdır, en süratlisidir. Ruhun me görevli melekler, Allah'ın elçilerimiz dediği görevli melek alınmasından sonraki aşama anlatılıyor burada da. Sonra onlar Rablerine hak mevlalar olan Rablerine döndürülürler. Yani hesap gününde onun huzuruna çıkartılırlar. Ki bu durumda da, bundan önceki durumda da hüküm hesap gören en hızlısı olan Allah'a aittir. Hükmetme yetkisini başka kimseye vermemiş. Bu görevi Allah Azze ve Celle paylaşmamıştır. قُلْ مَنْ يُنَج۪يكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ وَتَدَرُّأَوْ وَخُفْيَتَلَّ اِنْ اَنْجَانَا مِنْ هَادِه۪ينَ نَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِر۪ينَ De ki, sizler huşu duyarak, boyun bükerek ve gizlice şöyle dua ettiğiniz zaman, şayet sen bizi bundan kurtarırsan, muhakkak ki biz şükredenlerden olacağız diyerek dua ettiğiniz zaman, Karaların ve denizlerin karanlıklarında sizi kurtaracak olan kimdir? Sizler sıkıntıya düştünüz. Allah'tan başkasının bu sıkıntıyı kaldıramayacağını fark ettiniz ve gizliden gizliye boyun bükerek, teslimiyet göstererek, eğer bizi kurtarırsan bu sıkıntıdan, bu beladan muhakkak sana bunun gereğince şükredenlerden olacağız diye dua ettiğiniz vakit sizi gerek karada olsun gerek denizde olsun zulümattan, karanlıklardan yani karadaki ve denizdeki başınıza gelecek musibetlerden, belalardan afetlerden, darlıklardan kim kurtarabilir? Var mı böyle birisi? Allah'tan başka elbette ki yok. De ki قُلِ اللّٰهُ يُنَج۪يكُمْ مِنْ min kulli kerbin كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ Bu sorunun cevabını Allah azze ve Celle hem onlara sor diye beyan ediyor. Devamında da cevabını şöyle söyle diyor. De ki bu sordu bu size sorulan sorunun cevabı şudur. Sizi ondan ve onun dışında tüm sıkıntılardan, üzüntülerden, tasalardan kurtaracak olan Allah'tır. Allah'tan başkası kurtaramaz. Sonra siz gene istisnalar hariç olmak üzere gene eş koşarsınız. Şirk koşarsınız. Çünkü insanoğlu gerçekten zalimdir. zalimdir gerçekten cehuldür, cahildir, gafildir. Allah bizleri cahillerden, gafillerden fasıklardan etmesin. Şükredenlerin zümresine dahil etsin. Önce siz yalvarırsınız, dua edersiniz, ihlas ile, samimiyetle ve bu hali başından geçerse şöyle şöyle olacağım diye ahd edersiniz, söz verirsiniz. Sonra kendiniz güvene erdiğinizi hissettiğiniz zaman tekrar şirke koşmaya, küfre düşmeye, cahili hayat yaşamaya devam edersiniz. Kul hüvel kadirü ala eyeb aleykum azabun min fevrikum ev min tahti erculikum ev yelbisakum şey'en ve yudiqu ba'dakum ba'sab ''Umuzur keyfe nusarriful ayâti li'allehum yefgahûn'' ''De ki sizin üzerinize fevkinizden üstünüzden veya tahtaya ayaklarınızın altından bir azap göndermeye elbette ki o kadirdir. Güç yeterendir. Veya sizleri gruplara dönüştürüp, grup grup fırka fırka yapıp sizi birbirinize düşürmeye de o kadirdir. Ve bu şekilde de bazınızın sıkıntısını, hıncını diğer bazınıza tattırmaya da kadirdir. Bu ayet indiği zaman Resulümüz Aleyhisselam Allah'a sığınıyor. Fevkinizden, üstünüzden azap göndermeye o kadirdir ayet inince, bundan Allah'a sığınırım diyor. Hemen devamında ayaklarınızın altından bir azap göndermeye de kadirdir ayet inince, bundan da Allah'a sığınırım diyor devamındaki kısım ev yelbisekum şia ve yudiy gaba'kun -um sevat ve sizi fırkalara dönüştürüp de birbirinize e, hınç duydurma ve birbirinizin birbirinizin sıkıntısını acısını azabını çekmeye çektirmeye de kadirdir kısmına gelince de bu diğer ikisinden daha hafiftir diyor. Bu kısımla alakalı birçok rivayet var aslında da ben onları derleyebildiğim kadarıyla tek bir lafız olarak aktarmaya çalışacağım. Bu ayetin tefsiri mahiyetinde hadis kitaplarının oldukça fazla raviden, oldukça farklı lafızalı hadisler var. Mesela onlardan birisi İmam Nesai, Ahmet bin Hanbel ve Tirmizi'yi de rivayet edilen bir hadis. Uzunca bir hadis kısaltarak aktarmaya çalışayım. Sahabenin birisi Habbab bin Eret radıyallahu anh, Resulümüz Aleyhisselatü gece sabaha kadar namaz kılar halde görüyor. Gün ışmaya yakın selam verip namazdan çıktı zaman diyor ki Ya Resulallah, sen daha önce yapmadığın şekilde bir namaz kıldın. O da diyor ki, evet bu korku ve ümit namazıydı. Ben Rabbimden üç şey istedim. Onlardan ikisini bana verdi, birisini bana vermedi, vahşetmedi diyor. Ben Rabbimden geçmiş ümmete helak ettiği musibetlerle benim ümmetimi helak etmemesini istedim. Bunu bana verdi diyor. İkinci olarak... Ben bizden olmayan düşmanı bize üstün yapmaması yani bizim helakımızın benim ümmetimin yok olmasının bizden başka bir ümmet sebebiyle, başka bir topluluk sebebiyle olmamasını istedim. Allah bunu da bana bahşetti diyor. Bir de bizi gruplar halinde birbirimize düşürmemesini istedim. Allah bunu kabul etmedi. Diyor. Bu lafızların değişik versiyonları var. Müslim'de gelen bir başka hadiste ise Allah Azze ve Celle'nin kuluna Muhammed Aleyhisselam'a verdiği şeyler kıtlıkla helak olmama ve boğulmayla helak olmama. Yani bu ümmet, ümmeti Muhammed kıtlık sebebiyle yok olmayacak. Boğulma sebebiyle de yok olmayacak. Ama ümmet birbirine düşecek. Ümmet fırka fırka ka bölünük bölünüp birbirine düşecek. Birbirine acı tattıracak. Kimisi kimisinin canına kıyacak, kimisi kimisinin en malına kıyacak, kimisi kimisini hapsedecek, haklarından mahrum edecek. Bunu Allah Azze ve Celle kabul etmiyor. Bu isteğin Aleyhisselatü böyle bir musibette ümmetim birbirine düşmesin talebini Allah Azze ve Celle kabul etmiyor. Bunun çokça destekleyici lafızları var biliyorsunuz. Mesela Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ümmetimin arasına kılıç bir kere girdiği zaman kıyamet kopuncaya kadar daha kalkmaz. Yani ümmetim birbirine kılıç çektiği andan itibaren artık o birbirine kılıç çekme, birbirini öldürme, birbirine dövme, birbirine savaşma kıyamete kadar devam edecektir. Nebimiz Aleyhisselatü vefatından 25 sene sonra bu olay olmuştur. Kıyamete kadar da maalesef kalkmayacaktır. Kıyamete kadar kılıç ve ihtilaf kalkmayacak diye biz ihtilava düşmeyiz. Bunun peşinden gitmeyiz. Ama maalesef bu hüküm girdi mi ümmet çıkmıyor. Yoksa biz Allah Azze ve Celle'nin dinine teslim olmakla, ümmet bilinci oluşturmakla ve ümmet arasında kardeşliği tesis etmekle, bir duvarın tuğlaları gibi olmaya çalışmakla mükellefiz. Mükellef olduğumuz şey ayrı şey. Allah Azze ve Celle'nin bu ümmet için yazdığı takdir ayrı şey. İlk okuduğum hadiste, Aleyhisselatü Vesselam'a verilen istediğin zaman verilen şeylerden ilki geçmiş ümmetlerin helak edilme sebepleriyle bu ümmet helak olmayacaktı. Biz bundan anlıyoruz ki bu ümmet bir tufanla yok olmayacak. Bu ümmet depremle de yok olmayacak. Bu ümmet şiddetli rüzgarla savrulmakla yok olmayacak. Bu ümmet gökten taş yağmasıyla yok olmayacak. Bu ümmet selle yok olmayacak. Bu ümmet suda boğulmakla yok olmayacak. Biliyorsunuz bunların hepsi geçmiş ümmetlerin başına gelen yok olma sebepleridir. Yok olma şekillerini dağılıyoruz. Evet. Ha bu şu demek değil. Buradan o anlaşılmasın. Yani bu ümmetin başına deprem gelmeyecek. Sel gelmeyecek. Yere batılmam. Hayır bu anlaşılmasın. Ümmetin tamamı bunlardan birisi sebebele yok olmayacak. Bir kısmı yok olabilir. Yenisi arkasından gelir. Ama ümmetin yok olması bu sebeplerden dolayı olmayacak. Allah azze ve celle rahmetiyle bu ümmeti onları bahşetmiştir. Ayetin hemen devamında da Allahu Teala "Onzuru keyfen usarrifu li ayati buyurarak bak onlar anlasınlar belki anlarlar diye ayetleri e, nasıl açıklıyoruz? Tafsilatlandırıyoruz. Eee teferruatına giriyoruz diyerek de dikkat çekmekte ve وَبِه۪ي قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقِّ قُلْ لَسْتُ vekil Buna rağmen hak olduğu halde kavmin Kur'an'ı yalanladı. Tekzip etti. De ki ben sizin üzerinize bir vekil değilim. Vekil değilim. Yani sizin hesaplarınızı tutacak, size hak ettiğiniz ücreti verecek veya hak ettiğiniz cezayı başınıza getirecek bir vekil değilim. Ben sadece tebliğleyeceğim, ihaz edeceğim, Müjdeci ve uyarıcı olarak gönderildi. Geri kalan işler herkesin kendi tercihine bağlıdır. Neticeler yapılan tercihlere bağlıdır. Likullin be'in müstekar <gülüyor> ve sefe talemun. Her haberin bir müstakarı, bir kararlaşma yeri ve zamanı vardır. Bir durma ve hüküm yeri zamanı vardır. Yakında bileceksiniz. Her haberin her işin bir vakti olduğu gibi bahsedilen her haberin de kıyametinde, cennete girişinde, hesaba çekilişinde, cehenneme girişinde, kabre girişin, sorguya çekilişinde her bir haberin bir vakti var, zamanı var, belirlenmiş. O vakit mutlaka hukulacak. Siz de yakında bunu bileceksiniz. Ve iddare ait ellezine yahudun fi hadfi fi ayatina fa anhum hatta yahudun fi hadisin gayri. Sen ayetlerimiz hakkında söze lafa dalanları gördüğün zaman onlardan yüz çevir, ta ki onlar o sözden başka bir söze dalıncaya kadar. Ve imma yunsyen neke şaytanu felat tak <Sessizlik> od bad al qawmi Şayet bu hususu şeytan sana unutturursa yani Allah'ın ayetleri hakkında lafa dalanların ee, bulunduğu ortamda kalkıp gitmeyi, orada oturmamayı sana şeytan unutturursa bu durumda da sen hatırladığın zamandan itibaren hatırladıktan sonra zalim kavim, kavimle, o zalim toplulukla birlikte oturma der Allah Azze ve Celle. Burada da Allah'ın dininin alay alması veya ileri geri konuşulması ortamlarında nasıl davranılacağına dair bir edepten bahsedilmekte. Allahu Teala der ki maana olarak aşmaya çalışırsan Allah'ın dini hakkında. Bu da ayetlerimiz diyor ama ayetler Allah Azze ve Celle'nin dinini veya sadede gelmiştir. Allah'ın dini hakkında veya bu dinin mensupları hakkında laf alanlar ileri geri konuşanlar, yalanlayanlar, bundan yüz sevrenler, bunu dillerine dolayanlar, küçümseyenler, tahrif edenler, hükmünü ortadan kaldıranlar, eleştirenler, inkar edenlerden oluşan bir topluluk görürseniz. Bu insanlarla eğer oturursanız Nisar Suresi'ne geldiği üzere 140. ayette onlar gibi olursunuz. Onların hükmünde olursunuz. Onlar gibi muamele görürsünüz. Öyleyse onlar başka bir söze dalıncaya kadar o ortamda bulunmayın. Unutur da dalarsanız hatırladığınız an derhal onlarla oturmayı terk edin. Onlardan yüz çevirin. Yoksa onlar zalimdirler, siz de zalimler gibi olursunuz. Hemen devamındaki ayette bunu açıklamakta bir sonraki sayfadaki ilk ayette. Orayı da okuyalım. İki iki ayet hakkındaki alakayı da kurmuş olalım. Ve ma'allezîne yetekûne min hisâbihim min şey'in velâkin zikran <Sessizlik> leallehum Sakınan kimseler için, korkan kimseler için onların hesaplarının herhangi bir şey yoktur. Sakınan kimselerin aleyhine onların hesaplarında bir şey yoktur. Lakin öğüt verme, hatırlama sakınmalar içindir. Umur ki sakınırlar diyedir. Allah'ın ayetleri hakkında ileri geri konuşan veya Allah'ın dini hakkında veya Allah'ın dinine müntesip kimseler hakkında ileri geri konuşan, alay alan, küçümseyen, tahrif eden, bozan, hükmünü kaldırmaya çalışan ve benzeri cahillikleri yapan, kimselerin bulunduğu ortamda eğer nasihat edilecek ve o nasihat sebebiyle o topluluk bu hatasından vazgeçecekse onlara zikra denilen o öğütü hatırlatma yapmak lazım. Bu farzdır ümmete. Ümmetin her bir ferdine gücü yettiğince farzdır. Öğüt vermek, nasihat etmek. Emre bil maruf, nehyanın müker dediğimiz olay. Eğer verdiğimiz nasihat veya dikkat çektiğimiz husus, onların içinde bulunduğu cahilliği arttıracaksa, yani olay ters tepecekse, maksat hasıl olmayacak, bilakis maksadın hasıl olmasına gerektiren şartlar daha da ağırlaşacaksa, bu durumda da öğütten vazgeçmek, nasihatten el çekmek vaciptir. Bu ikisinin arasını iyi ayırmak gerekir ama. Eğer cahillik yapanlara, öğüt verilir, nasihat edilirse, bunlar ondan el çekecekse, o öğütü nasihat vermek herkese farzdır. Gücü yettiğince, ilmi oranında. Nasihat verilirken, bu cahillikler artıyorsa, şiddetleniyorsa, bu durumda da o öğütü kesmek ve oradan ayrılmak da farzdır. Yoksa o insanlardan ayetin ilk kısmına geldiği gibi, 68. ayette geldiği gibi burada boş şey konuşuluyor. Hemen dışarı çıkayım. Onları terk edeyim değil. Önce o ortamı düzeltmeye, ıslah etmeye çalışmak. Islah mümkün değilse o zaman terk etmek. Bir sonraki ayetler daha net olarak ortaya çıkıyor. Evet. Subhanıkallâhumme ve bihamdik. Müşadü ve la ilahe illa an. Estağfurullah ve Ahire davana rabbil